Sabahlar, sabahlar, sabahlar. Modern sabahlar başlıyor. Birkaç insanları perişen günaydın. Modern sabahlarda buluştuk yine. 9'dan 10 geçiyor saatimiz. Bu güzel pazartesi sabahında yeni bir haftanın başında. 14 Mart. Pazartesi. Dile kolay sevgili dinleyiciler. 13 Mart'ı geride bıraktık. 12 Mart'ı geride bıraktık. Uzun bir liste var geride bıraktığımız günlerin listesi. Mart falan bugün... olunca zor tabii yani değil mi? Onu bir istersen. Diliyorum. Ama bugün... Mayıs olsun. Mayıs. Ha doğru. Mayıs. Ha, ben de tek tek var sayacaksın mi? diye düşündüm ya. Ee, ben de Acaba olayım. De... Valla çim kıyılır. Mart'tan Mayıs'a kadar saymak var ya. Bu sabahki espri de bu mu diye düşündüm. Yok bu sabah espride... sonuna kadar gün sayılacak. <gülüyor> Mart-Mayıs bana aynı. Bize her yer Trabzon diyoruz. Buyuruz efendim. Teşekkürler. Çok iyi bağladın Sondaki o bağlama ba <gülüyor> yeni bir konuya girermiş gibi ama güzel bir bağlama cümlesi oldu. Yani Teşekkürler. konusuna futbol. bir pas olsun diye şey Yo, hiç futbol konusuna giren olursa vallahi çok ağır. Eee <gülüyor> vebali altında kalır yani. Benim sesim kızıldı parmaktan. Öncelikle e, futbol konuşmayacağımızın müjdesini verelim mi yoksa konuşacak mıyız diye ben şöyle bir endişeyle bakıyorum. Ben yani ne bileyim müjdesini verdiğimiz an konuşmuş olmuyor müjdeye bence yani, hiç müjde falan müjde vermeden. Müjde falan yok müjde Şu falan. Şu futbol konusunun dışında olmamız beni en çok nerede üzüyor biliyor musun? Yani şu ne maçlardan diyorsun? sonra bir... Şimdi benim mukallif bir adam olduğum belli. E, evet. Yani böyle şimdi e, mesela Galatasaraylı olsaydım... ...Fenerbahçeli hmm. arkadaşlarıma takılırdım... ...bir şeyler yapardım, bir espriler yapardım. Hiçbiri yok benim. Bugünlerde yapamazdım herhalde onu. Ol Yazık, Olmaz büyük. mı? Ya, Zaten bugünlerde, bugünlerde olmazdı çünkü bugünlerde... ...senin dediğin sporun içinde bir şey ya... ...bugünlerde öyle bir şansın yok. olmazdı yani. Peki. O, o yüzden üzüleceğin hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani hiçbir daha doğrusu şey kaybettiğim bir şey hiçbir yok. Hiçbir kaybım yok. Bizim. Şu anda hiçbir... Bilakis kazancın var. Bilakis kazancın var. Zamandan kazancın var. Emekten kazancın var. Paradan kazancın... Var mı o konuda tam da emin değiliz. Tabii, evet. Şöyle bir gazetelere bakmadan önce bugünkü şeyi tekrar hatırlatalım. Bugünkü şey dediğimiz de yani öyle laletten Bugün bir şeyden... Bugün çok özel bir şeye imza atıyoruz sevgili. E, ne bu özel şey? Bugün... Ben ee, bir dönem gittiğim Alman Kültür eee Goethe Enstitüsü'ne e tekrar gideceğim. Gönüllülerdeki mezun olup gideyim ama maalesef yarın bıraktığım okula tekrar döneceğim. <gülüyor> Göte Enstitüt'te ayran günü veya ne bileyim sosis günü falan gibi bir şey var mı böyle eski mezunların buluştuğu? Yani yanına bir şey veriyorlar yani canım. Yani ne bileyim bütün kur Sosis püre falan da yani öyle sosis günü diye tek yekten de bir şey olmaz ki Yani bütün kurları bitirdikten sonra bütün dersleri tamamladıktan sonra vardır ama bana hiç hiç haber verilmiyor tabii ben... ki haklı olarak ama e, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde Serra Yılmaz'la beraber e, üçümüz birlikte yani Modern Sabahlar Serra Serra Yılmaz buluşması olacak sevgili dinleyiciler. Alman kültürde gerçekleşecek. Serra Yılmaz'ın tabi aldığı bir ödül var. Biz aslında onu vereceğiz. Öyle mi? Bir e tabi, vereceğiz. Tabi Bilge Olgaç başarı ödülünün bu yılki sahiplerinden e, Serra Yılmaz. E, onun ödülünü vereceğiz. O ödül sırasında tabi sadece ödülü verip ayrılmak olmaz. O, biraz, Ve biraz da sohbeti. sohbet edeceğiz. Elbette espriler de yapacağız. Yani Sohbette Tabii ki esprisiz kuru bir sohbet kuru kuru. Çünkü kuru kuruya ve efendim teşekkür ederiz falan filan Burada geyik geyik konuşmalar değil Bilakis değil mi? sinemamızı evet. şöyle bir masaya yatıracağız Başına Öyle da Öyle yapmayacağız mı? Öyle konuşmadık mı Oktay? Tamam doğru evet Türk doğru. sinemasını masaya yatıracağız demedik mi? Doğru evet Kadın Ben Serhan sorun belli yani O sinemanın içinden birisi olarak Eskiden filmlerde daha çok açık sahne görüyorduk Şimdi neden? Göremiyoruz Göremiyoruz Allah Allah. Yani Hangi bu filmlerde? şey olarak al, almasına gerek Sizi niye çıplak görmedik diye almasına gerek Eskiden filmlerde açık sahneler vardı Özellikle sanat filmlerinde baya her şey görünüyordu Değil mi arkadaşlar falan diye Komedi de... gençlik filmleri vardı Yani hiç artık komedi gençlik filmi <gülüyor> Yine açık sahnesi olan film var ya Yok yok, ya. Ya. yok nerede ya, yok, ya? nerede yok. bir Avrupa filmi olacak da 40 yılda bir de bizde biriki O da artık gramajla, gramajla adam gösteriyorlar hiç bazında göstermiyorlar Avrupa filmi dediğinde yine hasret kalıyorsun yani doğru <gülüyor> Ondan sonra insanlar neden sinemaya gitmiyor? Evet. Niye gitsin? Sevgili dinleyiciler siz de bu soruların cevabını merak ediyorsanız... ...bu Arşan. ve bunun gibi soruların cevabını merak ediyorsanız... ...tabi daha ama, kalite sorular da sorulacak orada. Çünkü benim bir tek sorum seyircilerimiz olacak, de olacak onlar da soracak. Yani ben, En az bu kadar kaliteli olur <gülüyor> sorular yani. Kaliteden Bugün. önce şey söyleyeceğim ben. Saat 18.30'da bir, bir onu söyleyelim Fahim. Onu söyleyeceğim ama. Saat 18.30'da 18 evet. Sera anlayacağım saat 18.30'da çıkalım isterseniz... Ee, bir de benim adım Fahri değil Fahir diye şey yaparsanız çünkü onu yanlış aklına öyle kazınır. Ya onu Twitter'da gördüm Fahir bir moralim bozuldu. Bir heyecanla sen bir söyleşiye hazırlanıyorsun. Evet. Ee, Türk ee, ne diyelim ona Türk televizyonlarında, radyolarında bir ilk değil. Türk Dil kurumlarında bir ilk. Türk Dil Kurumu da değil. Türkiye'deki yabancı dil. Dün... ne olduğunu Türkiye'deki söyle. Türkiye'deki estütülerde bir ilk gerçekleşiyor. Evet, sonuçta bir radyo evet. programı bir ünlü sanatçı evet. ağırlıyor. Ama orada. Da, orada da gene. Tarih'e Fahri olarak geçtik. Tariye gene Fahri olarak geçtik. Al buyur buradan yap. Yani artık valla neyle mücadele edeceğimi şaşırdım. Şaşırdım ama düzelteceğiz yavaş yavaş. Ee, ben de Serra Hanım'ın beni yanlış bellemesini istemem. Çünkü ben de en çok şu arkadaşla ilgilendi. Derse <gülüyor> üzülürüm. O arkadaş kimdi Fahri. Olmaz hiç alakası olan bir şey değil. Onun düzeltmesini de yapalım. Şöyle bir gündemimize bakalım artık. Ee, evet. Kupalar alındı. Şu mikrofonu birazcık acaba sen çevirsen mi Fahir? Nereye? Şöyle mi? Ha, Böyle mi? Bir şekilde Hı. uygun şekilde. Ben de bu arada İspanya'dan bir haber vereyim. Sen Buyurun. mikrofonu çevire dur. Aslında İspanya'dan haberi Fahir'in vermesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> Her ya şey anlaşılacak diye Acaba burada <gülüyor> Bazen... Bu mu? Bu mu doğrusu? Yo. Bu da değil doğrusu. Pes doğrusu. Pes doğrusu. Bu da iyi. Bu iyi. Bana uyar. Bana her türlü. Evet. Sana her yer Trabzon. Buyurun efendim. <gülüyor> Aa, İspanya kralı Juan Carlos'u biliyoruz. Evet Juan biliyoruz. Juan Carlos. 74 parantez içinde. Yıllardır birlikte oldu. Alman sevgilisi e, Corina'dan ayrıldı. 47. E, El Mundo gazetesi... E, dünya haberi. yani. E, bye bye Korina hikaye bitti artık senden bahsetmeyeceğiz sözleriyle e, ne kadar çok sevdiğini belli etti. <gülüyor> Belki de çok şey yapıyorlardı çok bahsediyorlardı kadın da artık basında böyle yer almaktan sıkılmıştı falan gibi bir şey mi acaba Bilmiyoruz ki durumları da. Tabii ya İspanya kralı şey değil mi ya? Kraliçe... Bekar değil mi? Sofia... Yo, evliliklerinin 50. yıl dönümüymüş bu arada. Kimi? Ee, kraliçe... Oğan Karolos'ta hmm. Sofia Kraliçe Sofia'nın. Bir de var? Sofia var, evet. Bir Sofia var. Bir de e, Corina varmış. Ama artık Corina yok. Corina çünkü Monte Carlo'ya taşınıyorum demiş. Corina mı? menüden çıktı. Hay Allah, canı sağ olsun. Ne diyelim? Ee, ondan sonra böyle bir ayrılık haberiyle herkesi bütün İspanya'yı... Acaba İspanya ondan mı sokaklarda? Evet şey hareketi başladı ya orada. Neydi? Öf dur bak. bir şey. Öfkeliler sokakta. Ee, öfkeliler diye bir grup var. Onlar bütün Ya benim sesim çok çirkin geliyor çok galiba. Çok çirkin anlamadım. Da yani ben efendim. mikrofondan kaynaklı galiba. Şöyle bir döndüreyim. Yo. Ha, bu bir daha şöyle, iyi. Bu daha, daha iyi. Fahir. Doğrusu buymuş işte Kesin. aslında. Doğrusu Kesin. buymuş yani. Evet, buyurun efendim. Ama bunu bir şekilde yapmam mümkün değil. Şu kendi şöyle şöyle yapsan evet. daha mı acaba güzel olur? Öfkeliler dediğin Fahir e, 2 milyon kişi falan diye biliyorum ben. Sokaklara dökülen İspanya'da. İki, yani 2 milyon kişi 2, 3 milyon öfkelendiği kişi. zaman hiç şey yapılmıyor mu ya? Onları bir sakinleştirecek güç yok mu? Bir grup diye bir şey değil. Bütün ülke şu anda sokaklarda. Sinirlen. karşı. Hmm. Evet. E, bu tip bir şey var İspanya'da. Ee, ama şu anda İspanya'daki olaylardan e, daha önemli olan stüdyomuzdaki mikrofonun döndürilememesi sevgili dinleyiciler. O bir döndürülme hareketi olduktan sonra e, bakacağız. E, önümüzdeki e, olaylara, haberlere bakacağız. E, şunu söylüyordu. Ege sen şunu sordun değil mi? Neyi e, sordun? E... Neyi sordun? Aynı aynı hiçbir şey değişmiyor. Yani <gülüyor> Bidin... ya ben, benden ötürü bir şey var bir şey var yani. Bunun doğrusu eğrisi olmaz. Modern sabahlar. Radyo Tüper'e sabahlar devam ediyor. Sevgili sana severler buyursunlar efendim. Neler oluyor neler bitiyor. O zaman biraz da spor diyoruz. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi basketbolda kim şampiyon oldu? Avrupa Ligi'nde. Ben bu arkadaşın da bir tahminin var. <gülüyor> Buyurun sizin tahmininizi alalım. İlk... Ee, kim oldu ee, kim oldu kim olabilir Olympiakos oldu Olympiakos oldu, e, oldu. ya evet, evet, evet. son sayı son dakika sayısı, son saniye 62-61 e, skor sen izledin mi maçı yok ben izledim ben haberleri takip ettim ben izledim ama tabi şimdi sen söyleyince kafamda oturuyor ben ne izlediğini bilmeden izlemişim evet, gerçek Tebrik bir spor ee, açtım maç Allah dedim bürge kapberi alanı dedim Biralarımı. Ne diyorsun ya falan dedi. Evet Bir öyle demezsin. Oldu. oldu zaten oradan maçı oradan kaçırdım ben. He. Mali krizde boğuşan bak böyle veriliyor haberler. Olympiakos'un şampiyon olmasıyla ilgili Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu. Şöyle evet. mali krizde boğuşan Yunanistan'ın beş kuruşsuz kulübü Olympiakos Rus devi CSKA'yı şoke etti. Zür şampiyon diyorlar. Aman. Peki değil miymiş ya herkes gelen geçen bu tam yani yani tam biraz sıkışık biraz değil tamam bayağı bayağı, bayağı şey durumları var da bu kadar da insanın üstüne gidilmez. Yarın öbür gün de etraflarında halk olup fakir fakir diye de şey yapacaklar, tempo tutacaklar. Çok öyle de bir neşe neşeli ki takım. neşve fotoğrafı çektirmişler ya yani. Olympiakos'ta bir canım. Haka ortaya da kupalar almışlar. Vermişler sonrasında? Şaka ya. Tamam ben de hakikaten şeyler uydum. Gazetelerin gazına geldim. Kimsenin şans ha öyle bir şey de şansı da düşük diye bakılıyormuş maçtan önce. Ondan sonra Olimpiakos bu 65-61 kazanınca şampiyon olduk. Vallahi tebrik ederiz kendimize. Komşuyu evet. tebrik ediyoruz bir kez daha. İstanbul'da da oynandı maç. Bir İstanbul masalı ne kadar güzel diye böyle Ay, çok bana. bir çok hoş Ay çok hoş bir espri olmuş. Nereden yani akıllarına bundan? gelmiş? İstanbul'da olduğu için mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Ay bugün gazetelerde pre. E, Kraliçe dediğim, kraliçenin 60. seneyi devriyesi var, seneyi devriyesi Bununla dediğimiz... Bununla ilgili hemen bir gelişmeyi de hemen aktarayım. 20 Mayıs pazar günü Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde benim şahsi şovum var, biletleri de... Kaçıncısı bu? Bu bilmiyorum kaçıncısı. Saymadın mı Geleneksel Saymadım. şahsi şovlar devam ediyor. Geleneksel, bakayım. Satışlar ne durumda? Satışlar yeni başladı. Yeni, satışlar daha sıcak yavaş. sıcak. Yavaş, yavaş, ee, herkes... E, şeyini alsın, biletini alsın. de buradan kıpkıp e, kıp edelim. Twitter'da da yarışmalar olacak. Hı hı. Hani son güne kadar. Hep yeni bileti, şovunla değil mi Ege? Bileti bedavaya. Yepyeni. Evet yepyeni. Hiç gelmeyenler için tamamen yeni. Her zaman gelenler için de pek çok yeniliği bölündü. Bölündüren bir, bir şey. Ha, yani, e, çünkü insanlar kafalarını ne cık, yenilendi mi yenilenmedi mi? Yenilendi efendim. Ben son gösterilerde tamamen ruhsatla ilgili bir şeyler anlatıyorum. Gülüyorlar mı Ege? Gülüyorlar ama... Kimisi, bazıları... gülüyor, kimisi ağlanacak <gülüyor> mi gülüyorlar? Yakın yok, yok. dostlarımız ağlayarak dinliyorlar. Hmm. <gülüyor> yakın dostlarımıza gülüyorlar. Ya yani biz... ...seterlerimiz bize para verin mi? Ondan mı ağlıyorlar acaba? Ben... Yani onu fark edenler zaten... ...para istemeye gidiyor bu şey diyenler... ...zaten ikinci yere kalmıyorlar. Öyle bir şey var. Biz görevimizi yaptık diyerek ayrılıyorlar. Evet, erkenden yani. oradan uzaklaşıyorlar. Ne güzel. Kraliçe diyordun Fahir. Kraliçe derken bu sene 60. yılı... ...tahta çıkışımın 60. yılı kurban olayım size demiş... Ondan sonra törenler bugün her... Kraliçe ki... dediğimiz bildiğimiz kraliçe Bilmiyorum. değil mi? Bakayım ben daha zaten Elizabeth üstüne yani ikinci... Ne için. bileyim demin İspanya kraliçesinden bahsettik evet, o Ankara'da. Monarşi Ama o, karışıyor. evet yani kraliçeden sayılıyorsa artık ben yani bir Doğru. şey diyemeyeceğim kusura bakmasın. Ondan sonra hemen altında da... Tüm Avrupa monarşisine, İngiltere tamam. hariç Avrupa monarşisine... Biraz mesafeli, mesafeli yaklaşırım yani. Hemen altında işte kraliçe 60. E, tahta çıkışının 60. yılını kutlayacak. Efendime söyleyeyim korolar gelmiş falanlar filanlar hazırlıklar yapılıyor 60. Tamam, yılı falan Çok diye. Tamam gelsin. Çok güzel. Hemen altında da eşi ile ilgili haberler var. Yaş 90 akü sıfır. Bakın isterseniz bu haberimizi. Bence haber... hiç böyle bir e, akümle, akümle sıfır... sıfırlanmış anlamında mı? Duymamıştım. Belki, ne anlama geldiğini de bilmiyorum. Yani sıfır yani. akü dediğin araba sıfır anlamında gibi ha. düşün. Yani zımba gibi Filip e, olarak geçiyor. Zımba Filip diye He. geçer. Prens Filip 90 yaşında halen formunu koruyor. Prens Filip jüri yaptı yaptığı bir at yarışında kullanmak üzere arabasından aküsünü tek başına çıkardı. Açık havada yapılan akü yarışta... Akü da ağır bir şey yok dünyada. Hiç akü taşımak zorunda kaldınız mı? Niye taşımayalım ya? Dünyanın en ağır şeyi. Akü mü? Bir kere, bir, bir kere taşımıştı. Doğru. Efendim Ozan Kaya denen hattımızdaymış. Ozan Kaya denen Galiba yapılmış. bir Olympiakos fanatiyi e, şu anda hattımızda. Güzel. Maalesef. Maalesef. Kendisine maalesef diyoruz. Keşke. Yani... Bağlanın efendim. Günaydın. Good morning. Ozan, Uhu. Günaydın Ozan. Ozan. Maalesef. Maalesef, maalesef diyoruz. Keşke. Tamam o zaman o konu açık kalsın. O konu Biz açık. Biz kraliçe... E, <gülüyor> konuları açık bırakma teknolojisini getirdik. Türk yayıncılığına. Filip'in aküyü tek başına evet. kaldırması bu haber yani. oluyor evet. yani. Cipinden aküsünü alıp bağlayan Prens'in formda olduğu dikkatlerden kaçmadı. Prens aküyü hiç kimseden yardım almadan... Ipslamış mı? Montevre. Aküyü kaldırırken ıpslamış mı? Hiçbir şey yok. Mık dememiş Oktay. Ne ıslama ne mıklama. Ozan Aynen. Bey günaydın. Uhumajero oza. diyoruz. Ozan Bey. Ozan Bey. Ama şimdi Ozan... Huhu, huhu fifi. Yeni bir şey acaba... O hattan olmazsa bu hattan dedi Ozan Bey. Günaydın efendim. Günaydın nasılsınız? Eh. Teşekkürler. Ne haber? Ne yapıyorsunuz? İyiyim biraz uykuluyum. Gece yoldan geldim. Yoldan Aa, geldim. Maçı izledik Aa, biz. maçtan Ozanla geldim beraber. Maçtan geldim. Di mi? Onu haber geldi Final Four konuşuluyor diye bu yüzden bir arayayım dedim ben. Final Four'te de neler oldu? Neler bitti? Final Four'da neler oldu? Bir kere salonda Türkleri sayısı çok azdı. O ilginçti bence. Hmm, i̇lgi az mıydı peki genel olarak? E, yok Salon doluydu. 5 binerden 10 bin Yunan taraftar vardı zaten. İki takımı desteklemeye gelmiş. 3000-3500 civar Rus vardı. İşte bir binci da e, İspanyol vardı. Hmm. Sen bunları nasıl saydın Oza? Kabaca. Kabaca. <gülüyor> ya güzel rakamlar biliyorsan o e da. 1000-1500 İspanya'da. Zaten Türklere yer kalmamış gibi var mıydı boş yer? Boş yer çok az vardı ama onlarda şey... E, önceden biret almış İsraillerin yerleriymiş. Onu da öğrendik sonra. Hmm. E sen e, Türklerin olmamasını belki bilet kalmamıştır ona bağlamadın mı? Düşünmedin mi yoksa tamamen bizden... ilgisizlik mi? Biletler yoktu. Son anda bilet almaya yatkın olduğundan yani Nisan'da bitmişti zaten biletler. Bir hmm. bir de bilet hani işte, ıı, Türkiye standartlarında yüksekti bilet fiyatları. <gülüyor> Onun da etkisi var. Ne, kadardı? Panetine, ne kadardı biletler? Evet 25-30. 1300 ee, ile 375 lira arasında değişen fiyatları vardı. Hmm. Sen kaçlık bilet aldın? 750. O kadar meraklı mı? Ya, vallahi ya o da hakikaten ya doğru söyle sen ya ne, ya ne bu... yapıyorsun ya? 750 lira verdin mi hakikaten? verdim. Ya, gözüm kırpmadan verdim. Ve yani Helal Filer hoş olsun. Öncelikle Fenerbahçe'nin son 5 dakik dakik dakikası bile de de de o de değer o paraya. O da diyorsun ya. Vallahi adam evet. ne, ne kadar Vallahi güzel. Bak gururla söylüyor. Aa, gerçek spor misti ya adam işte. Bir kez daha spordan hoşlanmamam Hoşuma gitti. <gülüyor> Paramın cebimde kalması çok hoşuma gitti. Bir e şey biraz anlatır mısın? Evet, 750'lik maçı. Evet, bir, sadece sadece 750'lik maçı değil ya. Yani 1300'lük kısmını da anlatır mısın? Olympiakos işte. CSK maçı oldu. Bir de ne oldu? Panathinaikos'ta kim oynamıştı? Barcelona'nın büyük maçı oynadı. Bir işte bunun yarı finalde cuma gün oynadılar aslında. Yarı finaller cuma oynandı. Şeyler, final, çocuk maçı ve final pazardı. Ee, yani esas seni hani basketbol kalitesi olarak en keyifli maç Cuma günü ilk yarı final maçıydı, CSK Kapantrıakos maçıydı. Hmm. Ee, i̇şte ondan sonra çıkınca Olimpiakos geniler gözüyle bakılıyordu ki zaten hani uzun süre öyle gitti maç, 25 dakika öyle gitti, son 15 dakikada her şey karıştı sahada. Ama yani çok büyük bir keyif oldu final. Son, son saniyesi. Peki Panathinaikos da üçüncü oldu değil mi? Panathinaikos, Barcelona'ya. 4. Ya. oldu. Ha 4. 4. mu? Evet, Barcelona, a Barcelona a kazandı. Evet. Peki, Peki. nasıl oldu? O taraftarlar birbirini desteklediler mi? Panathinaikos taraftarı. Hayır. A, desteklemedi mi Panathinaikos taraftarı? Hayır hayır. Şey, tabii ki desteklemedi. Sonlu ayrılmayıp CSK'yı desteklediler. O yani şey, ıı, Son saniye vakit olur olmazsa hepsi salonu terk etti. <gülüyor> Vay be. Vay. E, demek ki e, hala e, takım ruhu e, şeyini koruyor. Yok e, yani o, o, mi, o, milli o, duyguların o, önüne o, geçiyor gibi. Diye yani, şey. Şöyle söyleyeyim, yani, e, cumartesi günü maçlar yoktu. O yüzden gelen bütün taraftan turistik gezilerini yapıyorlardı. Hmm. Ayasofya'nın önünde kavga ettiler. O derece. Öyle kavga da salonda, yani. Salonda e, birbirlerine yaklaştırılmıyorlardı ama yani dışarıda birbirleri bulunca affetmediler. Tabii bildikleri en merkezi yerde Ayasofya. Ayasofya'nın önünde buluşmuşlar. <gülüyor> evet, evet. Keşke Türk Ayasofya. biber gazıyla da tanışsalardı şöyle bir staddan. Tanışmışlardır belki. Türk lokumundan sonra Türk biber gazı gerçekten Avrupa'daki hak ettiği e, şey ama var. Ama Atina'da da kullanıldı biber gazı da galiba yani para bittiği biber gazı bitti. evet yani para çok kullanmıyorlar. Oktay, yok onlar yok böyle, kullandı, kullandı, yani Kullanıyorlar da e, bu derece yoğun e, şey yoktur. Yani mesela Türk kahvesi var, biliyorsun Yunan kahvesi de var. Benzerler birbirlerine ama ikisinin çok ayrı tadı vardır. Peki Ozan Bey çok teşekkür ediyoruz size edeyim. Helali hoş olsun diyor musunuz 700 Helali genelinde? hoş olsun, bir daha, bir helali olsun hoş lütfen? Daha, daha da olsa daha da verirdim Bir dahaki sefer daha aşağılarda izleyeceğim FIBA şu anda daha rahat Evet Peki bir şey daha sorayım Ozan Tabii. Ee, Bu Fenerbahçe Galatasaray maçının Biletleri kaçtan gitmiştir bu Hiçbir fikrim yok Ya ben şöyle söyleyeyim bir, Kombinesi olan bir e, tanıdığımız var e, üç, Bu maç için 3500 lira teklif etmişler maçı. Ya ben 11 bin gibi rakamlar diyor. yani bulundu. Oyna, ya. oyna diye mi? Maçta Aynen. bir bir de sen çıksa ya Yok, onu orada şey yapayım diye o maçı Peki, bu seyredelim kombine ya. pazarı neresi? Kombine pazarı dedim sene başına gideceksin alacaksın. Hayır ben sene başında alırım da sonra kime satacağım. Bir daha böyle o, Ya yerim. burada şey oluyor. Bu tam İstanbul'da yolu... bulunmuyor böyle şey, Oo, şey, stada şey, stada bilet var, var, bilet var, kombine var Hı. diyenler oluyor. Kombine kombine diye dolaşacağız. Ya da Konya yoluyla İstanbul yolunun kesiştiği yer var ya. Elinde karton tutan bir takım adamlar var, <gülüyor> var ya. <Yani> i̇şte onun <gülüyor> kombine hemen arkasında kombine Kombineciler satılır. Kombineciler var. Peki ya hiç... da Ulus'ta da vardır, rüzgarlı da Kombineciler çarşısı çok iyidir orada. Abi, çok teşekkürler Ozan Bey. Görüşmek üzere. Bunun için bir kombine satmak için ruhsat gibi bir şey lazım. mı Yoksa yok. şans mı? Yok, yok. Yok, yok. Bu kombineyle canım. ilgili espriler bitti mi? Çünkü bitti herhalde ya. çok espri geliyor benim aklıma. <gülüyor> ben espri yapmadığımı da buradan... <gülüyor> Bu İttira, da bir espri oldu. Bu da bize değil. bir espri oldu. Bana yatırım gibi geliyor. Valla güzel bir yatırım ama işte seneye böyle bir şey olur mu? Böyle bir maç olması lazım ki 3-5 evet, yoksa verirsin paracıkları beklersin. Ya 3 bin ver. Bari 3000 bin verin ya diye dolanma. Kombin de pahalı bir şey. Kombin değil biraz pahalı. Kombin, Zoruna kombin, gitmesin de. Herkes kombin yapmak istiyor ya. Herkes öyle... Adam da içinde kalmıştı. Onu yaptığı da iyi oldu. Bari o zaman bir reklama gidelim. Şu espriyle beraber. Reklamak. Bir düşünelim bakalım. O zaman çok güzel şarkı çalayım mı size? Biraz 90'lar havalarıyla. O zaman ya. Serra Yılmaz Aa, için ben çalalım. Ben yurt dışının Hadi. Halil Sezai'sini buldum. Onu da söyleyeyim. Onun, onun bir parçasını dinleteceğim birazdan. <gülüyor> Telefonundan mı? Yok. Telefonunu sen dinletecek Yok yok vallahi şurada varsa çok güzel olacak. <gülüyor> Hadi Serra Yılmaz için çalalım. Serra Yılmaz <gülüyor> için. Bu da çalışıyor. Serra Yılmaz <gülüyor> için. Modern Sabahlar... Modern Sabahlar Modern Sabahlar yeah. Radyo Tübrası Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, espriler, şakalar ve halk oyunları gösterileri buyursunlar efendim. Ay, evet buyurun bakalım. Ya, ay iyi. o zaman e, bir yeni teknolojiden bahsedeyim de o teknolojiyle beraber belki de bir şeyimiz olur bizimde bir insanlara bir faydamız olur. Bu yeni teknoloji sayesinde makineler bundan sonra insanları kontrol edecekler. Neye kontrol edecekler? En son ne kadar güzel teknolojiymiş. Ne <gülüyor> bağlama? Makinelerin çıkardığı bir teknoloji. Lavaboya mi? girdin, lavabodan çıktın. Gira, girdin. Ne İlk yapmamış seni, olabilirsin? Ne yapmamış olabilirsin? Elini yıkamadın. Aferin, elini yıkamadın. Ne oldu? Makineler seni göz dedi 30 saniye süre verdi sana mühlet hatta mühlet. Evet, mühlet mühlet o mühleti iyi değerlendir değerlendiremedin ondan sonra alarmlar her taraftan biz dükkana konuşsak onu neyi Elini yıkamadan tuvaletten çıkan adamı teşhir eden bir şey. Hatta spotlarla işte elini yıkamadı. Ortadaki neşve tabağına elini yıkamadan daldırıyor. Önce dükkanı açmış şey koyalım. Yok, saf Makinası... gerekmiyormuş oh. için. Ben baktım. <gülüyor> faün incelerken ben bak. Hayır hayır dükkan açı... açık mı dükkan? Mesela dükkan açıldı mı? Açılmadı. Her gün bağıracak. Açılmadı. Açılmadı. Açılınacak. ondan sonra onu tuvalete alırız. <gülüyor> elini yıkamayanlara bağırsın diye. <gülüyor> Ee, güzel bu sistemi e, isterseniz kurarız demişler uygun fiyata <gülüyor> <Kaçık>, kuruyorlar <gülüyor> ya parası mühim değil demişler ya önce bir tanıtım olsun da ondan sonra zaten aramızda anlaşırız en korktuğum laf aramızda benim de anlaşır. en sevmediğim laf aramızda anlaşırız nasıl anlaşırız nasıl nasıl anlaşırız Oy, evet, e, şimdi bir başka gelişmeyle daha sizlerle buyurun, birlikteyiz. Buyurun, o, ne mini. buyurun, ben sana pas atıyordum güzel. Ha öyle mi? Evet. Mini mini olmayan kardeşlerimiz dün bir sınava girdi biliyorsunuz. Evet, evet. kazık kadar olan ve <gülüyor> hala da okuma aşkıyla yanan bir takım okay, Sen de mi girdin Ben sınav... de girdim dünkü sınava. Nasıl, zor muydu sınava? Ales. Aless. Oku Kimi, okuyacağım derince şey. Kimilerince yani. Alex, <gülüyor> kimilerince Alex sınava. Ben de dün girdim. Ee, hala valla başta taksiciler olmak üzere herkes Alex diyor sınava. Bir, ha, bir, bir hava olmuş yani sınavda. Bizim zamanımıza Les o. Evet doğru. Yani bizim zamanımızda. Bizim üniversiteden zamanımızda mezun olduğumuz zaman. Fenerbahçeli Alex diye bir şey olmadığından. Hmm. Ee, Türk diline Alex olarak Alex yani. herkesin diye geçti. hayatını. E, Valla bir garip olmuş sınav yani ben bir süredir garip hatır... derken yapamadın da mı garip olmuş yani yapamadım ama o garipliğinden <gülüyor> değil <gülüyor> o ayrı o benim garipliğimden Yapamam. hemen orada gözetmeye şey hocam bir şey diyor. ben yapamıyorum, yapamıyorum bunları ya. bu, bu soruları yapamıyorum yani ne yapacağım yapamıyorum yani orada şey Bilin vardı. Onu? Benim e, kitapçığıma ayrıca yazmışlar. E, espriler ve şakalar yapmayınız görevi <gülüyor> diye. Herkes Aha. mesela soru sormayınız, konuşmayınız falan diye yazmış. E, benim kitapçığa öyle yazmışlar da. Yani bir kere kendi kalemini, kendi silgini falan götüremiyorsun. Allah, yani, bu, Allah. Bunu biliyordum da yine de böyle bir e, bir kutu veriyorlar sana. Kalem, kalem kutu kutusu değil. seti diye. İçinden iki tane kalem çıkıyor. Made in Germany. <gülüyor> bir tane kalem çıkıyor. O ne güzel. Ondan sonra bir tane kalite silgi çıkıyor. E, bunlar da Ve bir tane falan. de peçete. Bir peçete mi? <gülüyor> bir tane peçete. İki tane de şeker. Ben böyle şey görmedim. Bütün sınav onunla vakit geçirebilirsin yani o kutuyla ya. <gülüyor> <gülüyor> Bütün sınav sana bir eğlence. Bakıyor mu başkalarına aynı markadan mı gitmişti? Aynı marka. Hepsi aynı marka ya. Yani. Yani hepimizin kumanyası aynı olabilir mi olmayabilir ben mi? Ben bir tane daha istedim. Dedim bir tane daha. <gülüyor> Olabilir <gülüyor> miyim çünkü ben yedim şekerleri yedim falan diye. Onlar da şeyli geliyormuş istikak, istikaklı geliyormuş. Anahtar falan da alınmıyor artık sınavlara. Bazı sınav şekeri. Mesela arabalan gittin. Evet. Ne yapacaksın arabayı? Park edeceksin. Arabayı park edeceksin <gülüyor> doğru. Anahtarı ne yapacaksın? Cebine koyacaksın devam edeceksin. Koyacaksın, fıtır, fıtır. Evet. doğru ya. A anahtarla girmek yasak artık. Ne yapıyoruz? pardon? İşte onu, orada kapıda tartışmalar çıktı zaten. Ben o zaman size mi vereyim bu anahtarı falan? İstiyorsanız vereyim. Ama ne olacak içinde bir sürü şey var arabanın içinde falan diye. Oradaki görevli polisler oluyor ama e, bir yandan da anahtarı veren kişi de şey yapıyor yani. Bir huzursuzlanıyor. huzursuzlanıyor bir huzursuz oluyor, bir huysuzlanıyor, bir şey oluyor falan. Bu sefer huysuzlanınca polis memuru, gayet iyi niyetli çalışan polis memuru orada huysuzlandı, bir şey oldu falan. So, garip mi? bir ortam olmuş Biber yani. Biber gazını yedin mi? Yok ya biber gazı yok. Aa yoktu. yok muydu? İstiklaliniz yok muydu? Aletsizdi bu şey. Aletsiz biber gazı yok. Polisler. Miydi? Aletsiz canlı yok. Siz <gülüyor> şey atıyorsunuz ya slogan atarak elinizdeki kalem tıraşları falan atarak böyle dışarı bir çıksaydınız. <gülüyor> ne kadar biber... şekerinizi ama şekerinizi yedik sonra çünkü <gülüyor> şekerinizi yemeniz önemli. Zaten büyük tali biber gazı da kutu içinde geliyordur. Biber Onlara güzünü... da OSM tarafından mı gönderiliyor? Nasıl Değil olur? Ha? Limon kutu içinde geliyor biber gazını yedikten sonra gözüne limon. Kasa ile geliyor limon canım kutunun içine gelmiyor ayrıca yani oradan kesip kesip. Ama, bir ama. şeye Uygun göre bir hayır yok yok kişiye üstünde yazıyor mesela oktay demirci üstüne tabii, tabii. basılı şey var tabi orada numarası sınav numarası mesela yazıyor oktay demirci çıkarıyorsun diliyorsun limon numarası limon kasa numarasını lütfen kodlayınız diye şeye de yazıyor cevap anahtarına da kodluyorsun yani kullandın mı kullanmadın mı diye. Sistemli olmadı. Her şey Yeterli. bilgisayar usulü değil mi Oktay? Yeterli. Atamalar ne zaman belli olacak? Atamalar, şey atamaları sordum ben. Alex atamaları ne zaman olacak? Ne zaman olacak dedin bilgisayarlı yapıyoruz efendiler. dediler. İyi. Ee, ondan sonra hemen oracı, oracı terk ya ettim. Ya bir şey söyleyeyim mi bu. <gülüyor> Orayı terk <gülüyor> Ay Çok komik şeyler olmuştu zamanında bu da. Herkes da. Bir televizyon mı? programına gidecektik hatırlıyor musunuz bilmiyorum. İlk Vay. kez böyle çok radyo. Evet, Okan Boyulgin'in ilk programına gideceğiz ama radyoda kalması gerekenler belliydi de çok demokratik ortam olsun diye radyoyu ve sanki şeymiş gibi ne derler ona. <gülüyor> eşit var. varmış. Öyle evet bir program eşitçilik varmış gibi. Ne olmuştu ben? O, olmuş, pro o program seçiyormuş gibi yapıp ama program her tuşuna bazen hep sürekli aynı isimleri veriyordu. Öyle de bir güzelliğin vardı. Bilgisayar <gülüyor> atamaları deyince bu hoş anı O var. zamandan başladı işte demek ki. Ee, Ege bir tane daha bilet satılmış. Son dakika gelişmesi. Evet, bir bilet daha. Olaylar gelişiyor sevgili dostlar. Bugün Mice. Dünya Çiftçiler Günü bu arada. Aa. Ee, yay çek yapmadık yapaydık ya. Türkiye ya Ziraat odaları birliği. birliği Dünya Çiftçiler Günü'nü Ankara'da düzenleyeceğim liderle kutlayacakmış var. bugün. Ee, Çiftçi Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyoruz. Yay çekle İreliye hep İreliye. <Sessizlik> Yay çekle bildiğimiz yerlere söylüyoruz hep şey birlikte yaşa Tüm çiftçilerin çiftçiler gününü kutluyoruz. Parfüm alalım çiftçilerine. Parfüm Ander, anne yar günü günden sonra çiftçiler günü. Ne alınır ki? Çiftçi orkide bel mazot. Bulur mu? Aa çok güzel mazot mazot veya tohum. tırnak kasket topuk kasket alacaksın. Ay ben geçen gün dünyanın en çirkin inşaat mühendisinin <gülüyor> kartvizitini gördüm. Yani, bir saniye fay, şimdi inşaat mühendisi mi çirkin kart. yoksa? Yani o kartı o şekilde yaptıysa eminim yani. Kendi de az, kendi az, çirkin. De az çirkin. Nasıl yapmış? Oktaycığım şöyle bir şey yapmış. Bir kart düşün. Tamam. Neyse şu anda kendisi? Hiç zannetmiyorum. Bir kart. <gülüyor> evet. Şimdi böyle hani yapı marketlerin reyonların hani şey katalogları olur ya yapı market katalogları. Tamam. Mesela yazar orada bilmem ne kask 5 lira. Tamam. O kaskın bir şeyi oradan alınmış ama yerleştirilmiş bir eldiven iş iş eldiveni altında bir kare şey daha o fiyat yazmıyor ama değil mi bunlarda <gülüyor> <Honor>. Sadece <gülüyor> görüntüle görsel olarak kullanılmış <gülüyor> bir tane de bir şey daha vardı ha bir de köprü resmi inşaatçıların vurgulama katına ay dedim ya şu eğer kartvizitle sen iş yapıyorsan ee, daha da ben sana ne diyeyim yani sen kartını daha vermedin ama değil mi ben ondan kaldım. adam şu anda <gülüyor> geride <gülüyor> Ben o kartı Yani şu söylediklerini yaptırdığı yerde gördüm. <gülüyor> Hatta yap, yaptır, yaptırdığı çocuk da şeydi. Böyle tipler de var işte getirin bunu. <gülüyor> ya ben bu mı var ya. O çocuğa sen kartını gösterdin mi kendi kartını? Gösterdim. Gösterdi. Abi dedim. <gülüyor> bir, bir de söylesen midir? <gülüyor> o zaman bir sonraki müşteriye de senin hakkında konuştu. ben sana söyleyeyim. <gülüyor> Yok bizimki en azından kalite. Yani en azından baskısı, <gülüyor> kağıdı <gülüyor> falan kalite. <gülüyor> o zaman istersin sevgili <gülüyor> dinleyiciler. Herkes anasını bir, bir şey. paylaştım birileriyle. Ama şöyle bir şey var. Akşam 18:30'da göte enstitüte e bekliyoruz size göte enstitüte nine davut salonunda Serra Yılmaz'a ödülünü vermek üzere modern sabahlar ekibi olarak orada olacağız uçan süpürge kadın filmleri festivali kapsamında pazar günü de bekliyoruz size 20 mayıs pazar günü çağdaş sanatlar merkezine geri gelmişken hemen hani beklentilerimiz köşesinde evet. yani şey yapayım ııı e, Ege Kayıcan'ın şahsi şovuna biletleri de MyBilet'ten alabileceğinizi hatırlatıyoruz ve ee, sizi reklamlarla en sevilen elbette reklamlarla baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın. kalın. Ofis Kaçkını <gülüyor> Ofis Kaçkını Ofis <gülüyor> Kaçkını den uzaklaşmanın en kolay yolu. Office, Office Snatch. walk on, I think of a little runaway. Run, run, run, run, run, away. I'll run, run, run, run. run away.